Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Programın başında da duyurmuştuk Ahmet Film Festivali. Bugün konuğumuz olacak. 22-25 Aralık tarihleri arasında başlayacak ve devam edecek festival. Ve şimdi de telefon hattımızda tertip komitesinden İslam Dağ Devren var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Evet. İyi günler. Ee, sağ olun ve şimdi Ahmet Film Festivali'nin ikincisi başlıyor. Biraz gecikmeli de olsa Kasım ayına niyetlenilmişti bildiğimiz kadarıyla. Ee, ama şimdi Aralık'ta başlayacak. Nerelerde göreceğiz bu filmleri ve e, nasıl bir festivale hazırlanma süreci oldu sizler için? Aslında şöyle bir şey yani başlarda Kasım'da yapmayı düşünüyorduk ama işte e, kayyum Diyarbakır Büyükşehir Belgesi ile ortak yapılıyordu Ortadoz Sinema Akademisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belgesi'ne ortak e, çabasıyla olacaktı ama belediye kayım atılması sonrası Hı -hı. bunu ertelemek zorunda kaldık çünkü birçok yerde yapmak koşulları ortadan kalktı yani Hı -hı. kültür merkezinde yapacaktık kültür merkezi şu anda birçok yer kullanılamaz durumda Hı -hı. o yüzden bu tarihlere ertelemek zorunda kaldık şimdi bu tarihlerde yaparken de şu zorlukları yaşadık salon sıkıntısı Hı -hı. yani salon sıkıntıları var e, kimlerle nasıl yapacağız bu filmleri gösterme şansımız var mı yok mu sonuç itibariyle e, büyük bir baskı var yani her kesime büyük bir baskı var yani sendikaları da var e, sivil toplum kuruluşları da var Hı -hı. bu açıdan birçok zorluk yaşadık Hı -hı. her gittiğimiz yerde de yazılı belge yazılı e, farklı ya da kaymakamlıktan yazılar işlendi. O yüzden elimizden geldiğince bunu pratik sahada nasıl yapabiliriz? E, nasıl edebiliriz? Üzerinden biraz kafa yorduk. O yüzden gelişti. Şimdi eğitimsel e, TUMOP, e, Diyarbakır Sanat Merkezi, e, e, Mezopotamya Sinema gibi e, hem sivil toplum kuruluşları hem sendikalarla beraber ortak düzenlemeyi planladık. Hı hı. Ve yaptığımız çabalar sonucu zaten ee, bu tarihler arasında yapabileceğimiz koşulları oluşturduk, oluşlu, oluşturduktan sonra zaten e, tarihleri kamuoyuna açıkladık. Hı hı. Ve şu anda zaten 2-3 gün kaldı. Yani perşembe günü zaten programımız başlayacak. Hı hı. Bu program başladığında da zaten hem Roma'da hem Kıbrıs'ta hem İstanbul'da e, hem Van'da ve Ziyarbakır'da zaten Ankara'da da olma ihtimali var şu anda görüşmelerimiz var. Hı hı. Sinemacı arkadaşlarımız, dostlarımız orada da göstermek istiyorlar. O yüzden o çabaları arttırmaya çalışıyoruz. Başka yerlerde nasıl seyirciye ulaşabiliriz? Nasıl e, sinemada ya da var olan şu anki koşullarda derdimizi nasıl anlatabiliriz? Aslında sinema biraz da öyle bir şey. Yani hı hı. var olan dertleri ya da okuslukları ya da baskıların nasıl sinemaya yansıdığı ve bunu nasıl halka da ulaştırabiliriz üzerinden böyle bir çalamamız oldu yani. Evet ve e, zorlu bir süreçti mutlaka onların hepsi e, öyle gibi de gözüküyor. Diyarbakır'da e, hangi salonları kullanabileceksiniz acaba? Onu da Şimdi, duyuralım bir de İstanbul'da. E, hı. Şimdi e, Diyarbakır'da 3 yerde gösterim yapacağız. Eğitim sen de gösterim olacak bir nolu. Şube ve iki nolu de gösterim olacak. İki nolu şube de daha çok çocuk filmleri gösterilecek. Sen yani bir seansı olacak. Pazar günü olacak. Hı hı. Ee, Pir Sultan Abdal e, Derneği ve Cem Evi'nde gösterim olacak. Tumop'un Mimarlar Odasında olacak. Üç yerde gösterim olacak. Hı. Üç i̇şte. ayrı yerde gösterim olacak. Yalnız işte yaşadığımız zorluklardan biri de şu. Yani gittiğimiz salonlar, fon sinema seyircisi için yani onu gidip onun hazırlanması, ses sisteminin kurulması, projeksiyonun yerleştirilmesi, seyirciye güzel dizayn etmesi bile bir zorluk. Yani bu zorluklardan biri de buydu aslında. Bugün bile o zorlukla uğraşabiliyoruz. Yani uğraşıyoruz, hı hı. çözüm bulmaya çalışıyoruz. Umuyoruz hallolacak bir taraftan böyle bir festivalin en azından şu anda devam ediliyor olması bile yaşamın devam ettiğine net bir kanıt en azından bize kalırsa öyle gibi gözüküyor. İstanbul'da nerelerde göz gösterimler yapılacak onu soralım size. Şimdi e, İstanbul'da e, Beyoğlu'nda gösterilecek Hı -hı. E, Mezopotamya Sinema. yani Daha çok onlar öncülüğünde olacak. Hı -hı. E, mekan olarak orası yani tam net... Mekanı internette aslında paylaşmıştık ama tam açık adres veremiyorum Hı -hı. ama B olunda gösterecek. Mesut da ama zaten onlar ilgili daha detaylı bilgi internet sayfalarımızda ulaşılabilir. Evet. Pek çok film var. Ee, dikkat çekenlerden biri, söylemeden geçmeyelim, Özgürleşen seyirci, e, Emek Sineması mücadelesi, biz de geçtiğimiz haftalarda açık radyo içinde sıkça konuşmuştuk. Ee, oraya geliyor, e, Diyarbakır'a evet. geliyor o, olacak festival ve bunun dışında başka işbirlikleriniz de var. Bir çağrı yapmıştı Ahmet Film Festivali yazın, e, devam ettirebilmek için aslında. Bu e, bu, bu festivali tekrar yapmak için kısa film ve film önerilerini istemişti insanlardan. Nasıl yanıtlar aldınız siz yaptığınız bu çağrıya? Aslında yaptığımız çağrıya birçok yerden olumlu cevap aldık Yani şu anda film sahiplerinin, yapımcıların ya da yönetmenlerinin... ...bu çağrıya çok olumlu cevaplar aldık. Yani filmlerin göstermesi konusunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Yani bu aslında dayanışmanın bir boyutu. Hı hı. Yani bu boyutun biraz daha aslında aşılması lazım. Yani birçok yerde birçok filmajı dostumuz var. Bu dostlarımızın e, devreye girip... Bu, ...yani buraya Amed'e gelme koşulları olmasa bile... ...bulunduğu kente bu e, filmi gösterebilir. Hı hı. O yüzden bu koşulları da yaratılabilir yani. Evet. Ama filmlerin gösterilmesi ya da seviyede oluşturması konusunda herhangi bir afirlik yaşamadık. Yani başvurular evet. çok yardım, yardımları oldu. Evet ya pek çok da film başvurmuş gibi gözüküyor size. Değil mi? Yani nasıl ağırlıklı filmler, nasıl konular, içerikleri itibariyle nerelerden başvurularınıza yanıtlar geldi? Yani şimdi zaten programımız şu anda hazır. Evet, ortalama, görebiliyoruz. E, Ahmet Film Festivali diye bir sayfanız da var Facebook'ta. Dinleyicilerimiz hı. için paylaşalım biz de. Şimdi birçok e, diğerden filmlerimiz var. Yani e, Türkiye'den, Avrupa'dan hem kısa filmler hem de ortalama 20-21 kısa film var. Tabi 4-5 kısa film bizim sinema akademilerinin ürettiği hı hı. çalışmalar. Hı hı. Aynı zamanda 10 ee, belgesel yer alıyor ve 6 uzun metraj e, film yer alıyor. Bu uzun metraj film içinde e, hem Babamın Kanatları hem Kalandar Soğu yani birçok son Toz dönem filmlerini de, de evet. almaya çalıştık. Ha. Evet. Yani Bu konuda herhangi bir zorluk yaşamadık. Aslında bu festivalin yürütülmesi aşamasında filmlerin en azından gösterimi açısından herhangi bir sıkıntı yaşamadık daha Hı -hı. çok yani hükümet devlet tarafından bir baskı var çünkü mekan bulmakta sıkıntı yaşıyoruz Hı -hı. Yani sonuç böyle sıvrı toplum kuruluşları da belli bir yasal çerçeve içinde bazı şeyler yapmak zorundalar biri de bunları düşünerek aslında programımızı çıkardık çok fazla şey yapma şansımız yok yani Evet. bunu geni, çok geniş tutma şansımız yok ve olanaklarımız kısıtlı. 6-7 kişiyle bunu organize etmeye çalışıyoruz. Yani zorluklardan biri bu. Hem İstanbul'la iletişim kurma, Ankara'yla, Kıbrıs'la, Roma'yla aynı zamanda hem burada mekânla ilgili sıkıntılar varsa onlarla onlarla ilgili çözümler üretme konusunda hı hı bu konuda çaba harcıyoruz. Bir Oldukça çok yorucu. Şey yani zaten e, zor bir iş yapmaya çalışıyorsunuz. E, o yüzden kısıtlı bir ekiple, özellikle kısıtlı imkanlarla yapıyor olmak daha zor. Sınırsız sinema olarak belirlenmiş festivalin teması. Hı, e, ve siz neden bunu belirlediniz? Nasıl oldu? Neden sınırsız sinema diyorsunuz? Şimdi aslında şöyle bir şey. Sınırsız sinemayı aslında ilk başta kurgularken şöyle bir şey düşündük. Yani koşullar yani kışa doğru giderken hı hı. sonbaharda film festivalini yapmayı düşünüyorduk. Ve birçok ilçede, birçok e, sokakta, e, birçok mekanda göstermeyi planlıyorduk. Yani planlarımız o, biraz daha onun üzerine kuruluydu. Hı hı. Yani sınırsız sinema biraz daha aslında oradan geliyor. Yani o, o açıdan kurduk. Ama şimdi son süreçlerde yaşanan durumlar, yaşanan baskılardan sonra bu sınırsız sinemayı Biraz daha e, çerçevesini değiştirdik. Birçok şehirde gösterebiliriz. Birçok mekan Hı -hı. kullanabiliriz. Yalnız kış koşullarının e, sıkıntısı da var. Sonuçta böyle dışarıda gösterme koşullarımız yok. Hı -hı. Sokakta gösterme koşullarımız yok. E, havaların soğuk olması dolayısıyla. Yani böyle bir sürece evrildi. Aslında başta birçok yerde AMET merkezli birçok yerde göstermeyi düşünüyorduk. Hı -hı. Ama bu koşulların e, oluşmaması dolayısıyla bunu biraz daha ...yaymaya çalıştık. yani O sanırsa sinema biraz aslında evrildi. Evet. Biraz daha değişmiş gibi. Aynı zamanda Değilmiş. sinemacılara da çağrı yapıyorsunuz. Eee sinemacı dostlarımıza ve festival ekiplerine dayanışma çağrısı yapıyoruz demişsiniz. Gelin bulunduğunuz kentten ve ülkeden 22-25 Aralık tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 2. Ahmet Film Festivali'ne güç verelim diyorsunuz. Bunu da bu söyleşinin notu olarak düşelim buraya. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Bizler takipte olacağız. Dinleyicilerimiz de takipte olacaktır. Merak edenler ve diye çok teşekkür ediyoruz. Tüm emekçi, tüm emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Sinemacı, sanatçı arkadaşlarımızla yine düğründe bulunuyoruz. Gelin filminizi her yerde, her mekanda, her şehirde gösterin ve seyircilerimizle buluşalım. Evet. Hiçbir engel tanımadan seyircilerimize ulaşalım. Evet. Çok teşekkür ederiz İslam Dağ Devran. Ahmet Film Festivali Tartip Komitesi'nden sizle konuştuk. Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler. Çok sağ olun.